Elhamdülillah Rabbil âlemin ve salatü ala resulina Muhammed ve alâli Muhammed. Vitirde kunutla alakalı bir soru vardı. Vitirde kunut nasıl yapılır diye. Bu konuda bazı ihtilaflar var. Bazı alimlerin görüşleri var. Bunu arkadaşlarla paylaşmak isterim. Cumhur'a göre yani Hanefilerin dışında kalan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 dua etmesi gibi bu rükudan sonra yapılır cumhura göre ancak diyorlar ki sadece vitir duası yapacaksa yani vitirde Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Hasan radıyallahu anh'a öğrettiği Allahümme ehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt ve tevelleni fi men tevelleyt yani bu duayı yapacaksa o zaman rükudan önce yapılır diyorlar <gülüyor> ancak bu rükudan önce yapılması Fatiha okudu, zam musure okudu sonra Hanefilerin yaptığı gibi orada tekbiratül ihramı alır gibi yani raf'iyedeyn ellerini kaldırması alimler bir ittifak diyorlar ki bu bidattır. Yani orada tekbir getirmek, elleri kaldırmak bidattır.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 en büyük talebelerinden biri olan Adnan el-Ar'ur kendisine İmamı ı Evzaiye ediyor. Diyor ki evet diyor tek başına kılınan e, vitirde kunut okurken elleri açmak gerek rükuudan önce gerek rükuudan sonra bidattır diyor. Ancak İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki tek başına kılınan namazlarda kişi tek başına kılınıyorsa ve kunut okuyacaksa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 ee, İmam Elbani diyor ki bazen rükudan önce ellerini açar bazen açmaksızın dua eder bazen rükudan sonra ellerini açar bazen açmaksızın dua eder İmam-ı Şafii Rahimahullah vitirde hem kıyamda yani rükudan önce hem de rükudan sonra yapılabileceğini e, konut yapılabileceğini söylüyor ancak Hanefilerin söylediği gibi orada bir tekbir getirmek e, rafiyyeden yapmak doğru değildir bu bidattır çünkü bunun hiçbir delili yoktur e ee, inşallah bu alimlerin sözlerini, görüşlerini dikkate alan kardeşler e, hakka isabet etmek için sünnetin gereğini yerine getirmek için inşallah bundan faydalanırlar en doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır ve hâzihi ve allâhu a'lem ve sallallâhu alâ nebîne Muhammedin ve alâ yâni Muhammed subhâneke allâhummâ bihamdik eşhedü en la ilâhe illâ ent estagfirüke ve etûbu ileyk